Açık şemsiye. <Gülüyor> Hazırlayan Müslümanlar... ...Hakan Gülü, Levent Dönmez... ...Mehmet Yusuf ve Şebnem Söer çalıyor duyabiliyor musun? Sen nasıl evet. Ha ne çaldın? Beni duyuyor musun? Duyar. Tamam. Sen de girdik seçiyoruz. mi? Hah, girmişiz. Eee girmişiz. girmişiz. Efendim. ...iyi akşamlar. Ben de ee, yok bir şey. <gülüyor> Şebnem teyze, hadi git. <gülüyor> i̇yi akşamlar. Açık şemsiye hoş geldiniz. Ha, Şebnem Şebnem'le ben varız. Bu akşam Şebnem de ben olduğumuz yetmiyormuş gibi e, açık Radyo Destek Haftası'nda, efendim, e, bizim dönem 250 kişiydi değil mi? <gülüyor> 250 kişilik. Yani. Yaklaşık. 250 kişilik Marif e, ordusu. Koleji, Ordusu da buradalar. E, stüdyo sağanlar, soldan sayıyorum, Hilal yanımda, ondan sonra Serkut var, sonra Zeynep var, sonra İsmet var, sonra Cemal var, şimdi... Te, saatin ters yönünde bir merhaba der misiniz arkadaşlar? Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar. İyi akşamlar bütün dinleyenlere. Merhaba, iyi akşamlar. Geri, geri kalan 244 kişi de dışarıda herkes merhaba diyor. Dolayısıyla e, biraz telaşlıydı Eraslan'la Ömer Madra e, açık kapamak için galiba e, kaç? 150 açık mı vardı? Tabii ama zaten 240 kişi bekliyor şimdi. Evet, bekliyor. radyo başında Radyoda 90 üstüne geçeceğim. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Lafları bitse de hemen arasam evet. da destek olsam evet, problem, diye. Problem problem gelecek seneye kalacak <gülüyor> bu durumda gibi görünüyor. Şimdi ee, hatırlatalım mı numarayı? E, şimdi kancı. arkadaşlar hatırlıyor musunuz numarayı? Hep beraber <gülüyor> söyleriz bir gelenek var çünkü. Eşmerledik. Ee, şey. 341 43 43 <gülüyor> değil tam tersi. <gülüyor> Karıştırma kafaları. <gülüyor> evet 200 212 343 31 31 bekliyoruz. Bekliyoruz. Hah. <gülüyor> i̇şte böyle. Yaşasın. Pamuk eller cepte. <gülüyor> şey yap. Bu bugün işte bir bizim aslında liseden mezuniyetimizin 40 yılını geçen sene kutladık. Şimdi 41. yılındayız. 41 kere maşallah İnşallah, deyip evet. deyip sevgili e, dostlarımızla ayda bir buluşmaya başladık birbirimiz. <gülüyor> çok özlemişiz şimdi radyoda. <gülüyor> buluştuk. E, sınıf başkanımız oradan ufak gülüşmeler yaptı. tam Yok yok o değilmiş sınıf başkanı <gülüyor> Yanlış. yanlış. Zeynep sınıf başkanlığını reddetti. E, peki şimdi şey, e, işte biraz programın teması da lisede ne dinlerdik, e, biraz nostalji yapacağız. Dolayısıyla e, işte hani, müştereklerimiz teması çerçevesinde. Sami Nengarfankıyla başlamakta dolayısıyla te tesadüf e, değildi. O, o kim? O senin seçimin miydi? Şebnem? O benim seçimimdi. Niye seçtim onu? Çünkü hani sözlerine dikkat ederseniz biliyoruz hepimiz işte. Eski dostlar e, neydi? Bankın ucunda otururlar. Ben Biraz hüzünlü ama biz de çok eski dostuz diye. Ama hüzünlü değiliz. Ama hüzünlü değiliz. Yani Aslında, çok neşeliyiz. Özellikle bu akşam. <gülüyor> onun için seçmiştim ama şimdi e, ilk parçamız İsmet'in seçtiği parça olacak. İsmet'ten oturup İsmet, şimdi bakalım. Bakalım evet. ne diyecek, ne ben seçmiş? Bir iki e, şeyle söze gireceğim. Çocuk olarak girip adam olarak çıktığımız Maarif Koleji'nde hepimizin hislerini dolduran bir şarkı vardı. Bu hmm. arada altı yıl aynı sırada oturdu. Aynı aynı sırada sırada oturdu. Ee, bu şarkının John Denver Baba'dan En İyi Song. Dinliyoruz. You fill up my senses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 Come fill me again Come let me love you Let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die in your arms Let me lay down beside you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 Evet ne dinledik? John Denver'dan Annie's Song dinledik. İsmet Yeter'in seçimiydi. Evet İsmet çok çocuk. Hakan'ın altı senelik sıra arkadaşı çocuk İsmet. Çocukken <gülüyor> dinler dinler ağlardık. Enimizi hala bulamadık diye. <gülüyor> Sen e, daha çok ağlardın. Tabii ki. Kesin Hakan daha çok ağlıyordu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sulu gözde. Mahcup <gülüyor> ve eni bulma <gülüyor> ihtimali daha düşük olandı. Fakat <gülüyor> bu arada kaç destek geldi? Çalmıyor İki, telefonlar. İkilerce geldi galiba. <gülüyor> 138 destek daha, daha lazım. Tahmetli insanlar izlenmiyoruz, dinlenmiyoruz. Eraslan tarzı bir çöze. Şey şey. şey, taciz bir şeklinde. Bir Bizimkiler başka radyoya bağlandı galiba. Kesin. Hatırlatma yapalım. Ama, mı? Hadi bir daha hatırlatalım. Nereyi arıyoruz destek için arkadaşlar? 0212 343 41 41 Evet, şimdi Zeynep'in seçtiği şarkıya geçiyoruz. E, şimdi dün mü? Evvelsi gün mü? Hatırlamıyorum. bu bir şarkı seçseyin o dediği anda a, tabii ki kafamı sırasızca onlarca şarkı üşüştü. Hangisini seçsem bilemedim. Şeklinde. Encisinden. In Your Green Eyes'ına. Vesairesine. Ama sonra birdenbire aklıma geldi. E, sanki grubun en romantiği kaldım gibi ama e, Sealed With A Kiss ile devam etmeye karar verdim. E, şöyle okulunda emekli bir öğretmeni olarak Zamanında hazırlıktaki öğrencilerimi Wow kitabında da Sealed With A kiss sözleriyle çok ezberletmişliğim vardı. Onun için daha bir anlamlı geldi. Çok da sevdiğimiz bir parça. İlk aşklarımız, Eylül'de gelimiz. Onun için Sealed With A Kiss diyorum. Hadi bakalım. Allah şahaneydi Zeyno. Yani herhalde okul günlerimizin en, herkesin en çok bildiği parçalarından biridir. Evet. Öpücükle mühürledim. <gülüyor> evet. Efendim, şimdi sıra Serkut'ta. Ee, ben seçimimi Carpenter's'tan yaptım. Ee, ...o yılların e, ikon grubu... ...gerçekten çok ünlüydü... ...iki tane kardeş... ...aslında bir de marangozumuz var... <gülüyor> ...sonradan işleri bitince biraz evet marangozluğa başladılar... ...Karen ve Richards... E, ...yani beni çok etkilerdi... ...ben yatılı okudum... ...Katıköy Maruf Koleji'nin tamamında... ...bizim bir okul yayınımız vardı... E, ...işte boş zamanlarda ve etüt aralarında... E, ...orada... E, ...bir hayli çalınan bir gruptu... E, bu arada Carey'nin yani kız kardeşin e, 33 yaşında dramatik ölümü de beni çok hmm. etkilemişti. Anoreksiya. Anoreksiya'dan evet. Hmm. E, yani anoreksiya'nın e, özellikle ünlülerde böyle bir psikolojik psikiyatrik konu oluşu e, biraz da Carey'nin ölümünden sonra oldu galiba. Ker, e, The Carpenter'stan e, Close to You benim seçimim. Bu arada açık radyonun değerli dinleyicileri 0212 343 41, 41 41 destek hattına e, ilgilerinizi bekliyoruz.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 Decided to create a dream come true So they sprinted Evet, Carpenters'den dinledik. Close to you, Serkut'un seçimiydi. Evet, Hakan Bey. Şey, kulaklığı Hilal'e verdim de... Şey, <gülüyor> ...son kısımları duymuyor. Devam et sen Benim yerime konuş lütfen. <gülüyor> Rod Stewart o yıllarda... ...en sevdiğim erkek seslerinden biriydi. Büyülü ve güzel bir ses... Onu bir Cat Stevens bestesinde dinletmek istiyorum. The First Cut is the Deepest. Ooo! Oh. Ee, bu... oh. <gülüyor> <gülüyor> herkesin, herkesin bir ilk derin yararı var, var ne evet evet, evet. <gülüyor> Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, dinleyici destek hattımız 0212 343 441, 41 41. 41 Kerem Come on! I still want you by my side, just to help me dry the tears that I cry. And I'm sure gonna give you a try. And if you want, I'll try to love again. Şebnem ne yapıyorduk? Şimdi efendim şey Açık Radyo Destek Haftası'ndayız. Ee, 1977 Kadıköy Maarif Koleji mezunları ki Şebnem'le ben öyleyiz. Bizi yalnız bırakmadılar. 250 kişi kadarız. Onların sadece 5 e, kişisini stüdyoya alabildik. Geri kalan 243 kişi dışarıda Zor bekliyor. Diyoruz. <gülüyor> ee, Zor diyoruz. Ve Kapıları zorluyorlar girmek için. ki desteklerini verebilsinler. Nitekim programın ilk yarısında 5'ten e, fazla Kadıköy var işte <gülüyor> desteğini verdi. 5'ten Geri, fazla. Geriye kaldı. <gülüyor> 135'ten az <gülüyor> destek. Eminim ki bu yarısı. O tamamlanacaktır. Evet, o isimleri okuyayım mı bir? Lütfen. Ee, bu akşam şimdiye kadar bize destek olan Sevgili dostlarımız Esra Belgin, Yeşin Erbil Üresin, Serkut Yalçın, Zeynep Umuroğlu ve Tuncay Günlük Çok. ve Hilal Yıldız. Çok. Oldu altı. E Hakan Gülüt yok mu ya? E artık. <gülüyor> Neyse hepsi Kadıköy Marif. Hepsi 77'e değil ama olsun. E, peki şey ne yapıyoruz işte biraz... E, ee, sevgili arkadaşlarımız şereflendirdiler bizi sayeden umarım sık sık gelirler bundan böyle de şey işte okul yıllarımızın e, döndük 40 yıl öncesini Hiç hatırlamaya var, çalışıyoruz ki. ruhumuzun tellerini ne titreştirirdiğini gayet güzel yaptı İsmet Zeynep Serkut ve Hilal şimdiye kadar şimdi Ceman titreştirecek bakalım. Ee, sevgili arkadaşlarımla bu akşam hep birlikteyiz gene. 70'li yıllara doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ben bu akşam için esasında bütün şarkılarını çok sevdim. Şöyle Besi'den Feelings şarkısını dinleyelim diyorum. Çok güzel. Dinliyoruz. <Gülüyor> Hi. Cemal'in Şahane Seçimi'ni dinledik. Shirley Bassey'den Feelings idi. Şimdi Kanada'ya bağlanıyoruz arkadaşlar. ve e, Nurgül mi? from Kanada. Evet, Nurgül from Kanada. E, hatta mı Nurgül? Nurgül hatta hatta sizi çok özlemiş olarak merhaba diyor. Merhaba Nurgül. Merhaba Nurgül'cüm. Merhaba. Merhabalar. Merhaba, merhaba Nurgül. Merhaba. 990 seni hepimizin. 991 Nurgül Erbil'den söz ediyoruz arkadaşlar. <gül> 991 Nurgül Erbil. Evet. Böylece D sınıfının ağırlığı evet. yine koyduk. Nurgül yani. benden sonra geldiğini unutma. 986 İsmet Yeter. Hızlıca <gülüyor> hadi benden de önce 16 Zeynep. Peki 991. Seçimini bekliyoruz. Y listeleri. Eydam. Arkadaşlarımız Tamam. Kulaklıklarım daha, daha iyi galiba. Evet, şimdi. kulaklıklarımız evet, o, uzaklaştı. Güzel. Seçimini bekliyoruz Nurgülciğim. Çok ]ciğim. güzel yayınlar gidiyor. Ben biraz kaçırdım başını ama e, neyse izlemeye, izlemeye devam edeceğim. E, Sesimi duydum, çok daha iyi oldum. Ne var ne yok? Nasıl havalar oralarda? <gülüyor> Yağmurlu. <gülüyor> Berbat İstanbul kandı. E, e, <gülüyor> hadi sana senden, senden nostaljik şarkını bekliyoruz Nurgülciğim. Senden nostaljik şarkı, melenkolem. Oh oh Peki. Hadi Peki. O zaman Moody Blues'dan Melankolimen dinleyeceğiz Ama ne diyoruz? Destek kattığı için sıfır 343 yüz 41 Kerem aşağıl.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 Efendim bayağı şey var bak ben de Girdik mi Feyha? Girdik. Şey, e, Kanada'dan ağır melankolik girdik. E, evet, Nurgü, Nurgül teşekkürler Toronto'dan katıldı. Eee mariflerde e, blokaj olmaz. Ben de bu kadarcık bir mesaj. Vereyim. Tamam. Yaşa Erkut. <gülüyor> Şimdi e, şey biraz daha genç bir marifli fakat açık radyonun Müdafimi. Sevilen sesi Güvene ulaşabilecek miyiz? Ulaştık. Ee, seçimine ulaşabilecek miyiz Ferit? Henüz ulaşamıyoruz Güven. Birazcık daha. O zaman ıı, bekler muhtemelen stand by. Tamam. Merhaba Hakeze, beklerim elbette. Merhaba Güven. Gel Şebnem ben. Merhaba. Merhaba Şebnem. Yani işte sırayla 70 var. Şimdi senin 80'leri toplayamadık. Dışarıdan nümayiş olmasın diye. Uh -huh. Boston, Boston'da havaları soralım. E, Karlı vallahi. Karlı ve soğuk. Aa. Ooh, Burası gibi. E, Hangi global ısınacak havalar? Onu e, Bey'den sormak lazım. Isınamadı daha burada. Adam, aksan kaymış. E tamam peki şimdi ee, dur Şebnem istediğim parçayı gösteriyor internetin yavaşlığı dolayısıyla anlaşılan inmesi biraz gecikiyor alalım tamam. hasibe o zaman e, güveni beklemede hasibe ha yapalım hasibe yapalım ha, güvencim sen birazcık bekleyeceksin e, 70 80'den tamam. 77'ye <gülüyor> <diye> iniyoruz hasibe hatta <gülüyor> kal Merhaba Hasibe. Merhaba Merhaba Sibel. Merhaba Sibel. Merhaba. Merhaba. merhaba Başkan. Güve. Merhaba Sibel. Ben de merhaba. Yerini aldım güzel. Kulağını aldım. Ya, hiç, hiç önemli değil. E, Baya interaktif de <gülüyor> olabiliyor dedim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi seversiniz. <gülüyor> Şimdi Hasibe bizim e, şey e, tek ve en eski başkanımız bize Bodrum Bodrum'dan katılıyor ve dolayısıyla o ne derse onu yaparız. Azoftur Rising Ne diyeceksin senin başka? Yalnız Vallahi, Asi Becer, ben Asi becim senin parçada bir şey oldu bir aksaklık oldu sana ben iki başka seçenek söylesem onlardan birini çalsak. Parçasında. Olur mu? Seçim benim için bir tane. Başkan uyum kadınıdır. Sürpriz olsun. Sürpriz mi olsun? Kendi sürpriz, evet, sürpriz olsun. Başkanımız kendi söylese. House of the Rising Sun'ı bekliyoruz senden Asibe. Hadi Asibe. <gülüyor> Yok zelt o zaman da. ben seçiyorum senin için. Those zelt were the zelt. days. Ooo süper. 0212. Biz beraber. 343. 41. 41. <gülüyor> Biz değiştireceğiz. Hasibe Kondor Pasa'yı seçmişti ama... La Campaniera Hasibe diyeceğiz. Bunu yapamadık. Evet. Ona Those Were The Days verdik. Bence o güzel, da güzel oldu. Kusura ol. bakma Hasibe. oldu. Süper. Evet. Şimdi Tuncay'a bağlanıyoruz galiba. Tuncay günlük. Bayağı bekledi çocuğum. Boston'da iki ben insan. Ben buradayım. Burada. Merhaba Komandant. Tuncay. Merhaba nasılsınız? İyiyiz. Çok selamlar Boston'a. Merhaba. Merhaba Tuncay. İyi akşamlar. Merhaba Tuncay. Dur güvenle 500 metre falan aranız vardı gibi. değil mi Tuncacığım? <gülüyor> evet güvenle aynı mahalleden arıyoruz. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani şerif programımızı izliyorum tabii ve şimdiye kadar canlananların çoğu da nedense hiç aklıma gelmeyen şarkı vardı. benim için de çok hoş bir sürpriz oldu. Ey, bunu duymak ee, güzel tabii. Benim, benim seçeceğim şarkı ise e, Cat Stevens'den daha önce sonuyorum Hilal'i çaldı Cat Stevens'ın evet. şeyini. E, First Got Yeah. kat evet. e, değil evet. yani yeni evet. benimkisi biraz daha sonraki zamandan bir şarkı ve o, o zamanlar sözlerini çıkarmak için Görgün'le yarım yamalak <gülüyor> latince öğrenmem de sebep olan <gülüyor> bir şarkı. O karitaslı. Ee, Kastırımsan, <gülüyor> evet o karitası dinleyeceğiz. Ya ben de şey çalacaktım ama Şebnem ya zaman bırakmadı tabii ki. Üçümüzün dinlediği, yani Görgün Sen ve benim dinlediğimiz 12'den sonraki diğer şarkı ne olabilirdi? E tabii, tabii bırakmam ki John Barnicor olurdu tabii <gülüyor> ki ama heyhat. E bu... Ben var mıydım siz onu dinlerken? Tabii ki bırakmazdım. Şarkı yayına girmeden <gülüyor> e, son bir ekleme. E, bizim dönemden eğer dinliyorsa muhteşem Hacı Omeroğlu Son derece hmm. büyük bir Cat Stevens hayranıdır ee, Bu şarkı aynı zamanda Doğru. ona da gitsin Öpüyoruz muhteşem Gözlerinden Evet, evet arkadaşlar ama destek radyo, destek hattı. Telefonlar Telefonu çalmıyor 0212 343 41 Bekliyoruz Amare, al Belli için teşekkür Forever, give me time forever giving me time forever, give me time forever here in my time. Evet, seçtiği parçayı dinledik. Olağanüstü. 150 metre öteye gidiyoruz galiba. Evet, gitmeden önce ben e, <gülüyor> destekçilerimizi okumak istiyorum. Teşekkürlerimizle Zerrin Yıldırım, Faruk Buyru Hasibe Ünçe, aa, Levent Ülgen. Hepsi aa, sevgili aa, dostlar. Aa, Levent asana, baba. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz ve şimdi e, merhaba Güven tekrar. Merhaba Şevnem. Heh. Heh, şimdi oldu galiba. 500 metre öteden Tomolston'dan bir başka istek alacağız şimdi. Biraz evet, daha genç bir, bir, bir oluyor Yani çok teşekkürler. Ee, beni de ayrıca küçüğünüz olduğum halde aradığınız evet, evet için ayrıca teşekkür ederim. Evet kolay değildir öyle ee, küçüklerimizi olmamız. <gülüyor> marif marif <kardeşlik>, küçük tanımaz. <gülüyor> evet teşekkür ederim. Ne yaptınız Ben böyle belki biraz aykırı gelebilecek solucuktan bir parça Güzel. seçtim ama. Ee, bu Nazım Hikmet'in e, Güneş'in Sofrası'nı wow. başlayan bir şiir var biliyorsunuz ona Timur Selçuk'un yaptığı güzel. beste sözleri itibariyle ha. de duyuyor aslında. Ha. Fakat e, destek için ben de bir ricada bulunabilir miyim acaba birkaç telefon da çalsa da e, benim de hem sadık bir dinleyicisi hem de zaman zaman destekçisi olduğum bu güzel e, açık Şemsiye Programı'na veya daha destek gelmiş olsa radyoda tabii. E sağ ol, var ol. 41 e, Tamam. O zaman e, şarkıyı anons ederek e, size de alasmaldık maldık diyeyim. Timur Selçuk'tan Güneş'in sofrasında söylenen türkü. Sağ ol, var ol güven. Hoşçakal Hoşça güven. Alas maldık, Görüşürüz. Görüşürüz. <Gülüyor> Karşılayan gibi, yara yara en zengin, en derin, en dalgaları karşılayan gemiler gibi özlemlerimiz de karadılıkları harra yarattık eskarlar özensinim uçurumları en derinim dalgaları hey ışıklı sıradağlar o dalgaları karşılayan gemiler gibi özlemlerimiz Karanlıklar yara yara çıktık Rüzgarları en serinim, Uçurumları en derinim. Havaları en ışıklı sarada olan o. Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu Önümüzde bakır paslar güneş dolu Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu Gözde bakır taslar güneş dolu. Dağlarda gölgeniz göklere bursun. Göz göze yan yana diz dize Durun çocuklar. Taslar birbirine vurunu çocuklar. Dağlarda gölgeniz göklere bursun. Göz göze yan yana diz dize Durun çocuklar. Taslar birbirine. Guruno çocuklarım hey hey hop hop hey hey hop hop hey hey parasında parasında Doldurun çocuklar doldur içelim Başları göklere atalım serden geçelim Doldurun çocuklar doldur içelim Koşarak devlerin geçtiği yerden geçelim Hey! Efendim radyonun e, bu yılki destek programının ana teması müşterekler herhalde e, güvenin bu seçimi kadar güzel bir Seçim zor bulunurdu işte Nazım'ın şiiri tamamen müşterekler üzerinden muhtemelen de Timur Selçuk'un da işte e, kariyerindeki en hoş e, o kabare döneminin en hoş bestelerinden biridir. Biz de e, buradaki Zekli yedi marifli olarak evet. e, şey küçücük stüdyoda dans ederekten yanalı, yanalı. E, <gülüyor> bitirdik. Evet. Şimdi son girişim, parçamıza geçmeden önce bölümünce... Bir küçük replik var bizden evet, evet, biz Çok içimizde kaldı evet, iki, Do üç. Those were the days my friend We thought they'd never end We'd sing and dance forever and the day. With lived the life we choose, we find and never lose. Those were Did the, the days, oh yes, Did Did those were the, the days. days. Evet kaçırmayalım. <gülüyor> <Tamam>. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> destekçileri kaçırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi bunun İspanyolcasını <gülüyor> e, son parçamıza geçmeden önce dört yeni destekçimiz daha var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böylece 250 destekçi ulaştık. Bunda Öney Babacan, Toprak Babacan, Jale yazıcı Ajayi. Gülşen Yiğit. Çok Sağ teşekkür olsun. ediyoruz. Sağ ben olun, var olun. Son parçamız Hakan'ın seçtiği parça. değil mi? Şimdi şey e, yani TRT 3'ü hatırlayın arkadaşlar. <gülüyor> e, gece ve Müzik 12 ile bir arası olurdu. Ben de Tuncaya giderdim, görgün de gelirdi çünkü okula çok yakındı Tuncay'ın evi. Hastanebaşı. Ee, biz de didayız. oturup 12 ile bir arası gece ve müziği dinlerken her üç gecede bir en az diyorum size, şey trafik ve şey çombarlik olmazdayı çalardı. Hmm. Yani. Dolayısıyla ben de çocukluğumu hatırlarsam bunu hatırlıyorum. Dolayısıyla işte birazcık dinleyelim. Peki dinlemeden önce çok teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. İyi çok iyi teşekkür ederiz çağırdığınız için. Destekçilere de teşekkür çok teşekkür ederim. sağ Her, Her zaman gelin. Son bir şey yapalım mı numaramızı? Son evet. bir daha. Evet. 0212 343 41, 41 41. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar efendim. there were three men came out of the west there grown a long, long beard and so Right. right. Hazırlayan Müslümanlar Hakan Gülü, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Söğerdir'in